Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Ve sahbihi ecmain emmâ Değerli kardeşlerim, bugün yine Selefi Salihin Akidesi adlı dersimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sizlerle beraber daha önce rüklün evvel dediğimiz Allah'a iman bölümüne değinmiştik. Bugün Allah nasip ederse el-rüklü dediğimiz meleklere iman bölümüne değinmeye çalışacağız. Daha önceden de biliyorsunuz toplam altı tane imanın esasları üzerinde durmuştuk değerli kardeşlerim. Bunları ilk dersimizdeki hadislerimizde zikretmiştik. Allah'a iman, meneklere iman, rasullere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, hayriyle ve şerriyle kadere iman bölümüne değinmiştik. Allah izin verirse de bugün İnşallah meleklere iman bölümünde devam edeceğiz. Öncelikle müsaade edin meleklere iman deyince melek nedir tanım üzerinde duralım. Evet Zeynal hocam senden tanımı alalım. Meleklerin cevapına Allah-u Tanrı'nı e, yaratmış olduğumuz için gözle göremediğimiz evet. buradan yaratılmış varlıklardır. Güzel evet anlam olarak bu şekilde tanımlayabiliriz. Evet Muzaffer kardeşim. İmanın ikinci şartı olan meleklere iman Allah'ın e, nurdan yarattığı, göze görülmeyen ayıp alemine ayrı olan varlıklardır. Evet. O halde meleğin bir lügat anlamı üzerinde duralım. Melek kardeşlerim Allah'ın elçileri demektir. Melekten geliyor ve anlamı ise Allah'ın gönderdiği rasuller. Buradaki rasuller insan cinsinde olan rasuller değil. Rasul deyince elçiler anlamına gelen bir ifadedir. İkinci anlamı ise bazı ilim ehline göre kardeşlerim mülk, mülk kökünden gelmekte. Yani anlamı ise sahip demektir. Yani Allah'ın emriyle yeryüzünde bazı tasarruflara sahip elçiler. Allah subhanahu ve teala'nın emriyle. Ancak buradaki farkı görelim. Bazı insanlar yeryüzünde kutuplar olduğunu ve dört tane o kutubun eliyle insan olarak yeryüzünün idare edildiğini söylüyorlar. Bu şey başka şeydir. Bu da şirktir. Allah Subhanahu ve Teala'ya rububiyetinde ortak koşmaktır. Biz burada ne dedik? Allah'ın emriyle yeryüzünde olması gereken bazı değişimleri, tasarrufları yapan elçiler demektir. O halde meleğin anlamı bu. Allah'ın elçileri. Peki kardeşlerim Allah'ın elçileri olan bu meleklere iman konusunda bilmemiz gereken temel konular, hususlar var. Önce metnimizi okuyalım, tane tane gidelim. Okuduğumuz o metinden neler anladığımızı da sizlerden dinleyelim inşallah. Evet Selahattin, başlayalım. Meleklere iman, en ufak bir şüphe ve tereddüt bulunmaksızın onların varoluklarına inanmak demektir. Allah-u Tealaş buyurmaktadır. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti. Meminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman etti. Bakara 285. O halde meleklere imanın temel ilkelerinden birinci maddesi, Varlıklarına iman. Ben elhamdülillah burada şematik olarak çizdiğim bazı şemalar var. Dersin sonunda inşallah onları görürsünüz. Birincisi o zaman ilke olarak, Varlıklarına iman. Yani meleklerin var olduğuna, vücudiyetlerine şek ve şüphe taşımaksızın iman edeceğiz. Allah subhanahu ve ta'ala onları bizlere göstermiyor. Ancak biz onların varlığına iman ediyoruz. Bunda da şek ve şüphe yoktur. Bu konuda zaten Bakara 285. ayeti kerime açık bir delildir kardeşler. Ayette Rabbimiz Âmenel Rasûlû bime unzile İleyhimin ve vel mu'minûne kullun âmene billâhî ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi buyurarak meleklerin de burada imana dahil olduğunu haber veriyor. Yani Allah'a iman eden müminler kitaplara, rasullere, meleklere, Allah'a iman edenler Ve bu imanlarında şek ve şüphe taşımazlar. Madem ki Kur'an açık bir sarih lafızla iman edilmesi gerektiğini söylüyorsa... Bir kişinin ben gözümle görmediğim meleklere iman etmem demesi hatirdir, tehlikelidir. Yani bu insanı dinden çıkartabilecek bir sözdür, davranıştır kardeşlerim. Evet devam edelim. Meleklerin varlığını inkar eden kimse kafir olur. Çünkü Allah'a şira Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse Hakikaten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur. Nisa Suresi Ayet 36. Evet, o zaman meleklere imanın birinci ilkesi olan varlıklarına, imana Necati kardeşim değindik. İkinci maddemiz ne? Onların varlıklarını inkar etmek küfürdür. Varlıklarını inkar etmek küfürdür. Yani ben buradaki o metni şematik hale getirdim, maddeleştirdim. O halde neden küfür oluyor? Bana bir kardeşimiz açıklasın. Neden küfür? Evet. Evet İbrahim. Yani küfür olmasındaki etken hocam okumuş olduğumuz ayette de yani meleklerin var olduğu, e, Allah'ın elçileri olduğu bize ayette ve hadiste sabit olarak bildirildiğinden dolayı ve iman esası olduğundan dolayı kim meleklere var olduğuna, meleklerin var olduğunu inkar ederse zira bu Allah'ın ayetini ve Peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelen sayf hadisleri inkar etmiş olur ki onun küfrünü gerektiren bir etken olur. Hocam. Yani burada biz gözle görmediğimiz, elle tutamadığımız bir varlığa iman ediyoruz. Bilimsel olarak biz bunu kanıtlamamız mümkün değil. Dolayısıyla burada iman edilmesi gereken husus Kur'an'ın ayeti değil mi? Veya bir başka tabirle de peygamberden bize gelen hadislerdir. O halde Müslüman'ı diğer insanlardan ayırt eden en büyük temyiz eden vasıf Allah'tan ve Resulünden gelen iman edilmesi gereken esaslara iman ediyor. Buranın altını çizelim. Biz ehlül sünnet olarak, selefi salihin yolunda giden müminler olarak Allah'a iman konusunda Kur'anı ve sünneti rehber edindik. Yani Kur'an'ın dışında başka iman edilecek bir kaynak yoktur iddiası küfürdür. Yeniden söylüyorum bu cümle çok önemli. Kur'an'ın dışında herhangi bir kaynak bize iman etmemizi emretmez veya iman etmemiz konusunda yönleremez veya iman konusunda bize hüküm belirleyemez diyen bir insanın zihniyetin inancı küfürdür. O zaman bu insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir imanla alakalı haberi tasdiklemiyor, doğrulamıyor ve küplü seçmiş oluyor. O yüzden bir insan Allah'ın resulü varken onun hükmünü terk ederek herhangi bir insanın helal ve haram koymasını kabullense veya herhangi bir insanın iddiasını doğrulasa vallahi onun şahadette yer alan yani eşhedü enna ilaha illallah hemen ikincisinde ne geliyor ve eşhedü enne Muhammed Rasulullah tabirine iman etmediğine hükmedebiliriz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman onun getirdiklerine iman ve yaptıklarını uygulamaktır. O halde bakınız Kur'an'da ayet apaçık bir şekilde meleklere imanı inkar edenin Muhammed kafir olduğunu haber veriyor. Yani biz burada kafirdir dediğimizde Kur'an'ın ayetine göre bu hükmü veriyoruz. Kur'an böyle bir nitelendirmede bulunuyor. وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ دَلَّ دَلَانًا بَعِيدًا Her kim Allah'ı meneklerini, kitaplarını, Rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse hakikatten iyice uzaklaşmış sapıklığın en koyusuna dalmış olur. Allah subhanahu ve ta'ala onun sapıklığa düştüğünü haber veriyor. Buradaki delalet sapıklık küfür sapıklığıdır. Haktan uzaklaşmaktır. O halde bu ayet Nisa 136. ayet bize bu gerçeği ortaya koyuyor. Hemen kitabımızın ilk girişinde yer alan birinci paragrafında iki tane ilkenin üzerinde durmuş olduk. Meleklere iman ilkeleri diye bir başlık attığımı düşünün. Sonra aşağıya bir ok işaretiyle bir dedim. Ne dedim buraya? Varlık. Onların varlığına iman etmek vaciptir dedim. Sonra aşağıya bir ok işareti daha koydum, uzattım. İki dedim, onların varlığını inkar etmekte de küfürdür dedim. Şimdi üçüncü maddemiz gelecek Allah'ın izniyle. Efendim Muhammed. Hocam bu varlığına inanmak yani bu diğer, e, insanların hani elle tutulur gözle görülmediğinden dolayı inanmamalarına ee, Cevabım hani o zaman sevgi duyuyor bir insan bir insana sevgiyi elle tutup gözle görmüyor. Evet. Yani hava ha, hava'yı görmüyor ama hava olduğunu biliyor yani. Evet. Bunlara da bir şey yapabiliriz. Tabi yani acılarımızı biz hissederiz ama gözde göremeyiz. Sevgi soyut bir varlıktır, somut bir varlık değildir. Elle tutulmaz, gözde görülmez ama Sonuçta bir insan eşine duyduğu sevgiyi ben sana sevgi duymuyorum diyemez. Sevgiyi duyar. Eşi dese ki bana göster dese onu gösteremez. Çocuklarına bir merhamet duyar, şefkat duyar değil mi? Acıma hissi duyar. Çocukları dese ki baba bana merhametini göster dese merhametini gösteremez. Ama yani çocuklar olsun ben olayım veya sizler olsanız asla bu hissi de inkar edemeyiz. O halde bunlar soyut varlıkta. Allah Subhanehu ve Teala melekleri bize, e, biz beşer olarak göremiyoruz ama bizden önce Resul Aleyhisselatü Vesselam görmüştür. Bazı peygamberler de görmüştür. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın yanına insan suretinde gelen meleklerin Kur'an'da haber verildiği mevcuttur. O halde bu iki temele değinmiş oldu. Evet Sedat Hocam. Yani bu konuda da <gülüyor> Nur Süresel'i bir evet. Allah diye ve Resulü bir işe hüküm verirse... Evet. Müslümanların seçenek hakkı olmaz, itaat ederler. Evet. Allah Azze ve Celle de kitabına, meleklerin varlığına beyan etti, iman edenler ehl sünnet, iman eder. Evet, güzel. Yani o zaman bizim seçenek hakkımız yok. Yani Allah'tan ve Rasulü'nden gelen imanla alakalı meselelerde seçenek hakkımız yok. Hemen iman edeceğiz, teslimiyet göstereceğiz kalbimizde haraş dediğimiz herhangi bir hoşnutsuzluk olmayacak. Büyük bir muhabbet ve teslimiyetle iman edeceğiz. Şimdi geldik bana göre üçüncü madde olan ama kitapta e, seri bir halde paragraf paragraf giden bir bölüm. Şimdi oraya geldik. Evet Selahattin okuyalım. Bu sebeple en Sünnet ve Cemaat icmari, topluca ve tavsiyeli. Ayrıntılı olarak meleklere inanırlar isimleri bildirilmeyen meleklere icmali olarak iman ederler. Tavsili olarak varlıklarına iman iman etmeye gelince, vahiy getirmekle görevli Cebrail, yağmuru yağdırmakla görevli Mika'i, sura üfürmekle görevli İsrafil, ruhları almakla görevli ölüm meleği ve cehennemin bekçisi Hazin gibi, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isim, isim bildirdiklerinden ...kendileriyle ilgili sahih devlet bulunan meleklerin varlığına ehl sünnet ve cemaat iman eder. Güzel. Yani burada üçüncü madde olarak, yani üçüncü ok işareti olarak aşağıya indirdiğimiz meleklerin varlığına, isimlerine icmali ve tafsili olarak iman eder. Yani müminler meleklerin varlıklarına ve isimlerine icmani olarak ve tafsili olarak Nedir icmali nedir tafsili yani icmali genel olarak tafsili ayrıntılı olarak şimdi buradaki icmali dediğimiz hangi anlama geliyor Kur'an'da ve sünnette bize haber verilen meleklerin geneline isimleriyle beraber iman eder bir de o isimlerin yüklediği görevleri var o isimlerin yüklendiği görevleri sorumlulukları var. Onlara da tafsili olarak ayrıntılı olarak iman eder. Burada çok önemli bir ayrıntı var kardeşlerim. Her zaman dedik biz Allah'a ve onun meleklerine Kur'an'ın ve sünnetin bize vasıflandırdığı, nitelendirdiği bir tarzda iman ederiz. Yani Allah subhanahu ve teala hakkında aklımızdan, hevamızdan, hocamızdan, hizbimizden, cemaatimizden duyduklarımızla bir iman oluşturmayız. Biz Allah'a, Allah'tan ve Resulünden nitelendirmesi, onları bize vasıflandırması gibi iman eder. Meleklere de keza onların bize haber verdiği gibi icmani olarak isimlerine ve sıfatlarına iman eder. Tafsili olarak ayrıntılı olarak da Kur'an ve sünnetten geldiği gibi de iman ederiz. Peki buradaki tavsili nedir? Zaten kitapta da bir noktada değinildi. Tafsili deyince... Yani her bir meleğin bir görevi var. Bu görevli olan melekler mesela neler? Örneğin Melekul Mevt diyoruz ama toplumumuzda Azrail olarak geçiyor. Oysa Kur'an ve Sünnette Azrail diye böyle bir isim yoktur. İşte burada Selef akidesi, ehli sünnet ve cemaat akidesi kendisini diğer akidelerden ne yapıyor? Ayırıyor. Böyle bir ismi diyor verme hakkımız yoktur. Çünkü Kur'an'da Azrail ismi Sünnette Azrail ismi geçmiyor. Hadislerde Peygamber Melekul Mevt olarak nitelendirdiği bu meleğe Azrail demiyor. Dolayısıyla bizim Kur'an'ın ve sünnetin isimlendirmediğini yaşar kardeşim isimlendirme hakkımız yoktur. Melekul Mevt malum bilinen yani ölüm meleği ruhlarımızı kabzeden melek. Peki Mikail kim, Cebrail kim, İsrafil kim bu konuda sizden bilgi alalım. Evet. Evet. Mikail deyince kimi neyi anlıyoruz? Evet Sedat hocam. Mikail de çölü <gülüyor> görevli olan melek. Çünkü şey, Evet. Yani, evet. deyince ruhu üflemekle görevli olan melek. Evet. Mikail deyince e, yağmurları yağdırma ve evet. işleriyle görevli melek. İbrahim'e evet. deyince vahiy meleği yaklayan. Allah razı olsun. Güzel. Evet bir kardeşten tekrar alalım bunu. Evet İbrahim kardeşim. Cebrail deyince hocam Allah Azze ve Celle'nin vahyini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bildiren <gülüyor> vahi bildirmekle evet. mücadele olan melek olduğunu anlıyoruz. Mikail dediğimiz zaman tabiat olayları diye adlandırdığımız kainattaki olan biten şeyleri olmasını sağlayan melek olduğunu anlıyoruz. İsrafil deyince de Allah Azze ve Celle'nin emri geldiği zaman o vakitte olduğu zaman sura üflemekle mükellef olan melek olduğunu anlayabiliyor. Evet. Bütün bu meleklerin görevleri, vasıfları bu yönleriyle kitapla sünnette sabittir. O zaman Cebrail vahiy meleğidir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a Rabbimizin vahiyini getiren, haber veren bir melektir. Ve nitekim Peygamberimize insan suretinde de gelmiştir. Hakiki suretinde de görülmüştür. Yine İsrafil ise Sur'a üfürecek olan kıyamet öncesi, sur'un üflenmesiyle beraber insanların kıyameti yaşayacağı, işiteceği olan o sur'u üfleyen bir melektir. Ve diğeri ise yani mikail, yeryüzünde olan değişimleri, meydana gelen oluşumları, tabiat olaylarını Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle yapan melektir yoksa bunların kendi başlarına Allah izin vermeden bir görev almaları zaten Allah'a isyan etmeleri de mümkün değil biraz sonra. Bu vasıflarına da değinmeye çalışacağız. O halde birinci ilkemiz varlıklarına iman vacipti. İkinci ilkemiz onların varlığını inkar etmek küfürdü. Üçüncü ilkemiz onların isimlerine ne yapacağız ve sıfatlarına icmali olarak ve tafsili olarak iman edeceğiz. Buna da değinmiş olduk. Tamam mı kardeşler? Şimdi ancak e, Selahattin senin kitap biraz e, farklı geliyor Muhtasar bana. Mı? Muhtasar mı olmuş bu kitap? Herhalde daha önceki baskı. Evet. E, evet. Biraz da başka kardeş o zaman okusun. Abdullah hocam okur musun inşallah? Veya Muhammed kardeş sendeyse sen oku. Evet. Evet. Evet. Evet meleklerin varlığına ve gökyüzünde ikamet ettiklerine iman ederler. Onlar Allah'ın yarattığı kullardır. Allah onları bundan yaratmıştır. Onlar gizli güçler değil, gerçek varlıklardır. Ve onlar Adem aleyhisselamın yaratılmasından önce yaratılmışlardır. Evet, o halde burada dördüncü bir ilke olarak Kur'an ve sünnetin vasıflandırdığı tarzda meleklere iman etmek diyelim. Dördüncü maddemiz Kur'an'ın ve sünnetin vasıflandırdığı tarzda meleklere iman etmek. Aslında demin buna değindik Abdurrahman kardeşim. Yani aklımızdan melekler için herhangi bir isim aramaya kalkmayacağız veya Şevket kardeşim melekler hakkında kafamızdan bir sıfat üretmeye kalkmayacağız. Yani melekler konusunda Kur'an'ın ve sünnetin belirlediği hudutları korumaya çalışacağız. Burada dikkat ederseniz meneklerin varlığına ve gökyüzünde ikamet ettiklerine iman ediyoruz. Allah Subhanahu ve ta'ala onları yarattı ve onları yaratırken de nurdan yarattı. İnsanı topraktan yarattı, şeytanı ise ateşten yarattı. O yüzden şeytan diyordu ki yani insana karşı böbürleniyordu ben ateşten yaratıldım, insan ise topraktan yaratıldı. Şeytan üstünlüğünü, iblis üstünlüğünü iddia ediyordu. O halde meleklerin nurdan yaratıldığına dair Müslüm'de hadis vardır. Biz hadiste geldiği gibi bu şekilde iman ediyoruz. Diyelim ki Kur'an'da meleklerin vasıflarından veya şu an iman ettiğimiz meselelerinden biri Kur'an'da yoksa Diyelim ki Müslüm'de, İmam Bukhari'de varsa iman etmeyecek miyiz? Burada hakiki olan usulümüz doğru olan şudur. Bize Allah'tan ve Resulünden gelen sahih rivayetler ki Kur'an'ın zaten mutavatir derecede bize ulaştığında hiçbir şüphemiz yoktur. Hem nafsıyla hem anlam bakımından, metin bakımından bize mutavatir en doğru, en keskin, en sağlam bir kaynaktır. İkinci olarak, Sahih rivayetle sabit olduğu müddetçe bunlara iman ederiz. Yani Kur'an bunlardan haber vermiyor. Kur'an'da böyle bir iman yoktur. Melekler hakkında şu şu vasıflara dair Kur'an'da bilgiler yoktur. Dolayısıyla biz Allah Resulü'nden gelen bu hadisleri doğrulamayız. Hadis bile olsa almayız diyenler zındıktır, sapıktır, delalet içindedir ve onların delaleti apaçık uzak bir delalettir ve bunlar küfre yakın olan sapık zındıklar topluluğudur. Çünkü Allah'ın Resulüne iman, demin de söyledik, onun getirdiklerini doğrulamaktır ve onun emrettiklerini yapmaktır ve onun şanını ve şerefini ve izzetini yüceltmektir. Hiçbir dönemde, özellikle ilk üç asrın insanlarında Allah Resulü'nün övdüğü sahabe tabi ve tevey dönemlerinde biz Kur'an'ın getirdiklerine iman ederiz. Peygamberden gelen o iman esaslarını almayız. Veya bize gelen Peygamberden şüphelidir, kuşkuludur iddiaları ve yalanları olmamıştır. Bunlar son dönemlerde özellikle Kur'ancı zihniyetlerin, maalici zihniyetlerin uydurmalarıdır ve sapıklıktır. Selef alimleri gerektiği gibi bunlara zaten cevaplarını vermiştir. Ancak bu sapıklar günümüzde özellikle medya aracılığıyla aktivitelerini arttırmışlardır. Bunlara karşı bütün selef gençler toplanmalı ve birlik olmalı. Bugün akide saptırılmaktadır. Bidatler öğretilmektedir. İnhiraf e, gün yüzüne çıkmıştır. Bu durumda bize düşen birlik beraberliği koruyup bidatçılar karşısında keskin bir kılıç olup ilmen ve aklen bunları inşallah hakka davet etmektir değerli kardeşlerim o halde Allah'ın da onları nurdan yarattığını öğrendik peki gizli güçler mi bunlar yani böyle giz bir güçleri kuvvetleri olan varlıklar mı sanki bunlar çağrıldıkları zaman insanlara icabet eden esrarlı böyle hayali bir güç mü hayır yani meleklerin varlığına hayali gibi bakmayacağız yani hayalden yani o esrarı olan, gizli yönleri olan varlıklar gibi bakmayacağız. Allah ve Resulü bize nasıl vasıflandırmışsa o şekilde iman edeceğiz. Yani hayali bir varlıktır diye iman etmek yerine, kitap ve sünnetin bize haber verdiği gibi melekler olduğuna, elçiler olduğuna iman edeceğiz. Ve Adem Aleyhisselam'dan önce melekler vardı. Buna delilimiz var biliyorsunuz değil mi? Ayet-i Kerime'de, evet kim bize bu ayeti nakledecek. Evet, Duan Hocam. Allah Azze ve Celle <gülüyor> melekler diyor ki ben yer yeryüzünde bir insan yaratacağım. Evet. Melekler diyor ki Ya Rabbi diyor sen yer yeryüzünde kan döketek fesat çıkaracak bir insanla canlı mı yaratacaksın dediğinde Allah Azze ve Celle sizler bilmezsiniz ama ben bilirim diyor. Daha sonra Adem Aleyhisselam yaratıyor. Evet. İnsanlara ne diyor Rabbul Alemin? Sizler meleklere diyor ki siz bilmezsiniz ama ben bilirim Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz burada öğreniyoruz ki Kur'an'da apaçık deliyle melekler Adem aleyhisselam'dan önce yaratılmıştır. Peki devam edelim. Evet Muhammed kardeş. Melekler yaratılışları itibarıyla çok heybetlidir. Onların kiminin iki kanadı kiminin üç, kiminin dört kiminin de daha çok kanadı vardır. Nitekim Cebrail aleyhisselamın 600 kadının bulunduğu ve her biri, her bir kadının ufku kapladığı bildirilmiştir. Evet. O halde birinci ilkede onların varlıklarına iman etmek vaciptir dedik. İkinci ilkede onların varlıklarını inkar etmek küfürdür dedik. Üçüncü, onların isimlerine ve sıfatlarına icmali ve tavsili olarak iman etmek gerektiğine değindik. Dördüncü Kur'an ve sünnetin vasıflandırdığı gibi iman etmek gerektiğini söyledik. Beşinci Allah'ın onları nurdan yarattığını ve mükrim kullar olduğunu, mükerrem kullar, şerefli kullar, elçiler olduğunu söyledik. Altıncısı ise demin söyledik, hatırlatalım ya neden aslında, hayani gizli varlıklar değildir. Altıncı madde olarak. Yedinci madde en son üzerine durduğumuz konu. Yani heybetli ve kanatlılardır Allah kitabında onların ikişer üçer ve dörder kanatları olduğunu kitabında haber vermiştir eğer Kur'an'da bunlar haber verilmeseydi kesinlikle bu mealci zındıklar onların meleklerin kanatları olduğuna da inanmazlardı böyle sapık bir sapık topluluktur bunlara karşı cihad etmek dille Allah yolunda en büyük cihattır Vallahi imamlarımız böyle diyor. Selef önderleri diyor ki özellikle hadis inkarcılarına karşı mücadele etmek cihadın en büyüğüdür. Çünkü dini koruyorsun. Resulü difa ediyorsun, savunuyorsun. Onun sözlerini muhafaza ediyorsun. Sapıklara hakkini bildiriyorsun. Saptırmak isteyen bu insanlara cevap veriyorsun. Nesillerin dinini muhafaza ediyorsun. O halde bakın burada kanatları olduğunu da öğreniyoruz. Hatta Allah Resulü Hira mağarasından biliyorsunuz sallallahu aleyhi çıktığı zaman gökle yeryüzü arasında ne görüyordu? Cebrail'i görüyordu. Bir de bakıyordu ki kanatlı ve ufku katlamış ve terimizide geliyor ve hadislerde kaynaklarda geliyor. O halde kitap ve sünnet onların heybetli, büyük olduğunu kuvvetli olduğunu, Allah'ın emrine dinlediklerini ve kanatları olduğunu bize bindiriyor. Biz de bu şekilde iman edeceğiz. Tamam mı kardeşler? Evet, Oğan Hocam. E, Cevran Aleyhisselam'ın ne kadar heybetli olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü korkmasından anlıyoruz. Evet. Ürperiyor. Hatta koşarak gidiyor. De. Zembiluni. Zembiluni üstümü ört, üstümü ört diye eşine, Hatice annemize haber veriyordu. Korkudan titriyordu. E tabi insan hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor tabi olarak böyle bir korku yaşaması doğaldı elhamdülillah sonra Rabbim onun korkusunu giderdi yüzünü giderdi ve melek kendisine görevini hatırlatınca görev sorumluluğunu bilir bilmez de korkusu kalmadı elhamdülillah evet valla böyle bir bilgi yok böyle bir delil yok yani meleklerin girmemesi öyle bir delilimiz yok. Kadınlar evde saçları açık geziyor. Öyle bir iddianın bir delili yoktur. Ancak meleklerin girmediği yerler, insanların elleriyle suret yaptıkları o resimler, bir de köpeklerin olduğu yerler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste bize bunu haberliyor. Resimlerin olduğu yerlere, bir de köpeklerin olduğu yerlere zaten biraz sonra delillerde burası gelecek. Devam edelim. El-Sünnet meleklerin çok büyük güçlere sahip olduklarına iman eder. Onlar Allah'ın ordularından bir ordu, hatta onun en büyük ordusudur. Melekler Allah'ın izniyle ve şartlara uygun olarak çeşitli suretlerde görünme ve cismani şekillere girme gücüne sahiptirler. Onlar e, hareket ederler. Yeryüzüne inerler ve gökyüzüne çıkarlar. Evet o halde bu maddemizde kardeşler bir ok işareti daha indirdik. Meleklere imanla alakalı başlığımızın altına Allah'ın ordularıdır. Çeşitli suretlere girerler. Allah'ın orduları. Allah subhanahu ve ta'ala biliyorsunuz onları bir ordu olarak görevlendirmiştir. Bedir Harbi'nde olsun birçok kazvelerde değil mi? Nişanlı melekler gelmişlerdir, alametli melekler gelmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselama ve ashaba destek olmuşlardır. Kafirlerin kellelerini vurmuşlardır. Hatta Afgan cihadında Rahman'ın ayetleri adlı Abdullah Azam'ın eserinde mücahitlerin gördükleri bazı şeylerden haber veriyorlar. Böyle kerametler var. Bir de Rus kafirlerinin özellikle Müslümanların saflarının arasında başları sarıklı atların üzerinde gelen varlıklardan haber veriyorlar. Esir alınan Rus komutanlar aramızdaki o sarıklılar nerede? Aranızdaki o sarıklılar nerede diye birçok kez sorup korkudan ürpererek bu soruları sorduklarını o kitapta okuyabilirsiniz. Ben 1989-90'lı yıllarda o kitabı okumuştum. Hala o kitabın böyle bir anısını hatırlıyorum. Zaten elhamdülillah Kur'an'da da ayette Allah haber veriyor. İz teseqifûne rabbekum festecebelekum ayetinde geldiği gibi hani siz Rabbinizden? Yardım istiyordunuz, Allah da size peşi sıra meleklerini göndererek yardım ediyordu. Enfal suresinde bu ayetler geliyor. Bu halde bunların büyük bir ordu, güçleri ve kuvvetleri olduğunu bilelim. Aynı zamanda da kardeşlerim suretlere giriyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Cibril nasıl geliyordu? Bir insan suretinde yaşlı, bembeyaz bir kılık içerisinde. Uzaktan bir seferden gelmesine rağmen seferin alameti üzerinde yoktu. Hiç kimse de onu tanımıyordu ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tanıyordu, saygı duyuyordu, hürmet gösteriyordu, sorularına cevap veriyordu. Yani öğreticiye karşı hürmetin saygının önemini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüce edebi ve bunu öğretiyordu. Bir başka dilin açıkça İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelen iki tane meleklerin insan suretinde gelmeleri. Bunun dışında... Hani biz bir beşerin şu an günümüzde gördüğünü iddia etmemiz, gördüğünü söylemesine inanmamız mümkün değildir. Melekler insanlara bu varlıklar halinde gözükmezler kardeşlerim. Hatta sahabenin bir tanesi Allah ondan razı olsun Kur'an okurken yanında çocuğu vardı. O Kur'an okudukça yanında bulunan bir atı vardı kişniyordu sürekli şahlanıyordu böyle haş, şahlanıyordu bir türlü durmuyordu o okudukça daha da şiddetle şahlanıyordu Kur'an'ı sustukça bir anda sakinliyordu sabah olduğunda durumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiğinde sen biraz demişti daha okumaya devam etseydin gökteki Allah'ın melekleri yeryüzüne iner yanına kadar gelirlerdi buyurmuştur yani biz biliyoruz ki meleklerin böyle ilim meclislerine indikleri ve oraya sükunet ve huzur verdiklerini üstelik e, yeryüzüne geri gökyüzüne çıktıklarında yeryüzünden gökyüzüne Allah Subhanahu ve ta'ala sorduğunda kullarımı nasıl bıraktım diye sorduğunda onlar onları zikir halinde yani buradaki zikirden maksat Kur'an okurken ilim meclislerinde olduğu gibi tabi zikir deyince Yaşar kardeşim hemen tebessüm ediyor. Neden? Zikir deyince ilk hakla yıllar öncesi hani coşmak koşmak evet, evet. Ee, tabi onlar yanlış yapıyorlar delilleri saptırıyorlar çarptırıyorlar öyle ki yani onların bir reddiyeleri var bir kitapları var okudum o zihniyetin kitabın ismini de vermek istemiyorum reklamda olmasın yazdıklar reddiyelerde gülünç reddiyeler vermişler yani müslümanlara Müslümanlara sahih akıda yolunda gidenlere vahabi ismini vererek ve Müslümanları karalamışlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadislerini saptırmış da getirdikleri hadisleri bile kaynak olarak doğru kaynaklardan vermemiş de. En muteber edinmeyen, mutebersiz olan diyelim yani özellikle rivayet bakımından kabul görmeyen kitapları kaynak vermişler. Hatta hiçbir İslam aleminin adını duymadı. Gümüşhanevi denilen bir adamdan uydurma tüm rivayetleri mevzuları bile getirip reddi amaçlı biz kardeşlere Müslümanlara takdim etmişler. Maalesef kardeşlerim sapıklık almış başını gidiyor. Tevhid alimlerine hakaretler ilerli ilerleyerek devam ediyor. Dolayısıyla burada fazla inşallah detaylara inmeyelim. Meleklerin bu vasıflarına da değinmiş oldu. Yani melekler şu an bu ilim meclislerinde Rahman'ın e, özellikle isminin anıldığı, sıfatlarının anıldığı ve Kur'an'ın tefsir edildiği, hadislerin müzakere ve mutala edildiği bu mekanlarda indikleri ve müminlere dua ettikleri sabittir. Bu halde buna da 8. maddede değindik. Geldik 9. maddeine ilerliyoruz. Evet Abdullah hocam sen devam et biraz da. Evet Meleklerin pek çok olduğuna iman eder. Onların sayısını ancak Allah Teala bilir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilmez. Ve bu insanlar için sadece bir öğüttür. Müttesir 31. Evet o halde biz sayılarını bilmiyoruz ama Kur'an'da bize haber verildiği kadarıyla biliyoruz. Sünnetin bize bildirdiği kadarıyla biliyoruz. Allah Subhanehu ve Teala'nın ordularını idrak etmek, bilmek bizim şu an e, akli ve ilmi çerçevemizde mümkün değildir. Allah ayette müddetir, 31. ayette bu gerçeği ifade ediyor. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَارِ Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilemez. Bilemez ve bu insanlar için sadece bir öğüt. Demek ki Rabbimizin melekler ordusundan insanların bilgi sahibi olmaları mümkün değil, haddini bilmeleri mümkün değil. Evet, devam edelim. Melekler Allah'a yakın ve değerli varlıklardır. Erkeklik ve dişilik gibi vasıfları yoktur. Evlenmezler ve çoğalmazlar. Onlar yemezler, içmezler. Ve Allah'a ibadetten bıkmaz, usanmaz ve yorulmazlar. İyilik, güzellik, hayal, güzellik, doğru işler yapmak ve benzeri güzel vasıflara sahiptir. O halde bu paragrafta ben iki tane temel madde çıkarttım. Melekler kesinlikle erkeklik ve dişilik vasıflarına sahip değiller. Bu temel bir vasıf. Hemen diğer onuncu bir madde olan ikinci vasıf olarak sadece bu paragraftan Yemez, içmez, uyumaz, yorulmaz, usanmazlar ve her zaman iyilikte bulunurlar, hayırda bulunurlar. Çünkü onlar isyan etmedikleri için, kötülük yapmadıkları için hep iyilikleri, güzellikleri, hayrı yaparlar. Allah'ın emrinden dışarı çıkmazlar. Allah'tan zaten kötülük gelir mi ki Allah onlara kötülüğü emretsin? Mümkün değildir. Dişilik, erkeklik olmazsa sonuçta bunun gereği çocukları olur mu? Meleklerin? Olmaz. Kızları olur mu? Oğulları olur mu? Olmaz. Evlenme gibi bir hissi, duyguyu paylaşırlar mı? Paylaşamazlar. Şimdi biliyorsunuz Mekke'nin müşrikleri melekler Allah'ın kızları nitelendirmesinde bulunuyorlardı. İsa aleyhisselam da e, Hristiyanlara... Nasranilere göre de Allah'ın oğlu oluyordu Yahudilere göre de Uzeyr Allah'ın oğlu Onlar bakın dikkat ederseniz müşrikler olsun Yahudiler olsun Hristiyanlar olsun Hep Allah'ı bir beşere benzettiler Ama biz Allahu diyoruz. Sizin Allah ortak koştuklarınızdan münezzehtir beridir Allah subhane ve taala ne bir oğla ne de bir kıza ihtiyaç duyar Melekler de Allah'ın yarattığı rasuller ve nurlardır. Nurlu elçilerdir. Dolayısıyla Allah'ın hakkında değil mi Zeynel kardeşim? iman ederken ehli kitabın düştüğü tahrif yollarına, müşriklerin düştüğü sapık ve delalet ve küfür yollarına ve şirk yollarına düşmemek için Kur'an ve sünneti selefin alimlerinin bize beyan ettiği gibi öğrenmemiz lazım. Çünkü birileri insana benzetti değil mi? Ve Allah subhanahu ve teala'nın oğul ve kızları olduğunu iddia etti. Ama biz ne diyoruz? Yani sünnet ve cemaat olarak diyoruz ki Allah subhanahu ve teala'nın sıfatları vardır. Evet o sıfatları beşere benzemeyen sıfatlardır. Ancak birileri hala bizim bu demediğimizi biz iddiada bulunuyor. Diyor ki siz Allah'ın eli var, yüzü var, gözü var, yüzü var ve Allah subhanahu ve teala'nın parmağı var. Allah subhanahu ve teala'nın güldüğünü söylüyorsunuz. Rızası olduğunu, öfkelendiğini söylüyorsunuz. Siz bunları söylemekle insana benzetiyorsunuz diyor ve bizi demediğimiz bir sözle muhakeme ediyor. Allah'tan korkmaları lazım bu insanların. Biz diyoruz ki bu sıfatları Kur'an ve sünnet haber verdi mi? Verdi. Biz de onlara Allah'tan ve Resulünden geldiği gibi iman ediyoruz. Bir beşere benzetmiyoruz. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in ve İmam Ahmed bin Hanbel'in iman ettiği akide yolunda doğruluyoruz diyoruz değil mi kardeşlerim? Dolayısıyla... Bizim bu inancımızın doğruluğu konusunda şek ve şüphemiz olmasın. Dokuzuncu ve onuncu maddelerinde üzerinde durduk. Şimdi devam ediyoruz Abdullah. İnşallah. Melekler Allah'a karşı saygılıdırlar ve ondan korkarlar. Gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Yedinci kat semada bulunan Beyt-i Mamur'u tav tavaf ederler. Evet, devam edelim. Ehl-i Sünnet meleklerin Allah'a itaat etmek ve kesinlikle isyan etmemek üzere yaratılmaları açısından insanlardan farklı olduklarına inanırlar. Allah onları kendisine imal et etmeleri ve emirlerini yerine getirmeleri için yaratmıştır. Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Rahman evlen edindi dediler. Haşa. O bundan mülezzehtir. Bilakis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 onlar Allah'a duydukları tazimden ötürü çekinir titrerler. Enbiya 26-28 Evet bu maddemizde ise bu paragrafta şuna değinmiş oluyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın yarattığı melekler isyan etmezler, itaat ederler. Allah'ın emrinden dışarı çıkmazlar. Var mı bu konuda eklemek isteyen kardeşler? Evet İbrahim. Şimdi meleklere iman konusu hocam yani genel olarak bir takım ee tarafından diyelim hocam. Yani naslara sabit olarak bir meleklere iman empoze edilmediğinden dolayı bir takım insanlar e, cennetin bekçiliğini yapan iblisin güya melek olduğu inancına sahip olmuşlardır hocam. Evet. Oysa ki Allah Azze ve Celle ayette beyan ettiği gibi melekler Allah'a isyan etmezler. Yani onun melek olmadığını ve zaten ayette de zikredildiği gibi nurdan yaratılmadığı da açıkça ortaya bulmuştur hocam. Evet güzel. O zaman yani saygı duyan, itaat eden, isyan etmeyen ve Allah'tan korkan, azameti karşısında iki büklüm olan, emrine ve hükmüne amade olan elçilerdir. Allah'ın melekleri asla Allah'ın emrinden, sözünden dışarı çıkmazlar. Ve aynı zamanda yedinci katta bulunan beyt-i ma'muru da tavaf ederler. Bize gelen haberler böyledir. Biz Kur'an ı sünnetten gelen haberleri, Doğruluyoruz. Kesinlikle herhangi bir isyan yolunu seçmezler. İbadette taatta emrini dinlemede küçük bir yani zerre miktarı bile olsa şek ve şüphe duymazlar. Üstelik uslan, usanmazlar ve bıkmazlar emrini yerine getirmekten geri kalmazlar. Bakın bu konuda ayet-i kerime uzun ancak bizim konumuzla alakalı olan istişat noktasına değinelim. لَا يَسْبِقُوا لَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Yani Allah bir söz söylemeden, bir emirde bulunmadan, bir emirde veya bir söz söyleme hakkında olmazlar. Ve sadece onun emirlerini yerine getirirler. Allah Subhanahu ve Taala'nın emrinden dışarı çıkmazlar. İşte bakın bu bilgiler ışığında, biz bu maddede Allah'a itaat eden elçiler olduklarını öğreniyoruz. Şimdi geldik meleklerin bir başka diğer vasfına. Bu vasıfta gaybı bilemezler vasfı. Yani şu an toplam 12 maddede ben ne yaptım? Topladım. Devam edelim Abdullah Hocam. Eclisünler <gülüyor> vel cemaat meleklere gaybı bilmediklerine ve onların sadece Allah'ın kendilerine bildirdiği şeylere bildiklerine inanılır. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Melekler dediler ki seni takdis ve terzih ederiz. Bizim senin bize öğrettiklerinin dışında hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphe yok ki her şeyi bilen de hüküm ve hikmet sahibi olan da yalnız sensin. Bakara 30. O halde 12. maddemizde kardeşler Fatih kardeşim kaybı bilmezler. Allah ne bildirirse onu bilirler. Allah'ın ilminin önünde bir ilim taşıyamazlar. Onlar zaten kendi ifadeleriyle Allah'a bunu ortaya koymuşlardı. Ya Rabbi sen bize ne bildirirsen biz ancak onu biliriz demişlerdir. Bakın, "Qalu Subhanakalaid Melana illa hakim" Melekler dediler ki seni takdis ve tenzih eder, seni bütün eksiklikten ayıptan ve noksanlıktan beri görürüz, uzak görürüz. Bizim senin bize öğrettiklerin dışında hiçbir bilgimiz yoktur. Yani sen bize ne bilgiler verirsen, hangi ilmi verirsen biz o bilgiyi ve ilmi taşırız. Şüphe yok ki her şeyi bilen de bilen de hüküm ve hikmet sahibi olan da yalnız sensin. Burada peygamber, meleklerin yine büyük bir itaat ve sorumluluk ortaya koyduklarını Allah'a isyan etmediklerini görüyoruz. Toplam bakınız 12 maddede bunlara değinmiş olduk. Şimdi meleklerin bir diğer vasfı, Zeynal hocamın demin sorduğu, hani o soruda başları saçları açık olan bir kadının evine melekler girer mi girmez mi sorusuna, bu hadisler ışığında bakalım. Melekler girer mi girmez mi? Dedik ki girer. Yani kadının başının saçı, saçının açık olması Meleklerin girmesine mani değildir. Meleklerin girmediği yer resimlerin olduğu evler, odalar ve köpeklerin bulunduğu evler. Biliyorsunuz günümüzde bugün köpeklere çok değerler veriliyor. İnsanların yemediğini köpekler yiyor. İnsanların giymediğini köpekler giyiyor. İnsanların yani, yani gıda olarak alması gereken, beslenmesi gereken şeyleri alamadığı şeyleri ne yapıyor? Bugün köpekler elde edebiliyor. Yani bugün köpekler her boyutta insanlardan Allah muhafaza değerli bir varlık olarak ne yapılıyor? Seviliyor ve tanıtılıyor. Allah muhafaza insanın hangi konumlara geldiğini bakın burada görüyoruz. Şimdi geldik e, bu konulara değil mi? Evet. Melekler içinde heykel, resim ve köpek bulunan eve girmezler. Aralarında çam bulunan bir kakireye de eşlik etmezler. İnsanların rahatsız olduğu Eziyet verici şeylerden de rahatsız olurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler içinde resim veya köpek bulunan eve girmezler. İmam Buhari ve İmam Müslim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melekler aralarında köpek veya çam bulunan yolculara eşlik etmezler. İmam Müslim Evet. Bakın burada meleklerin girdiği ve girmediği yerleri de öğrenmiş olduk. Köpekler heykellerin, resimlerin ve köpeklerin olduğu yerlere girmiyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam hadislerinde La tedhulü'l mele'iketu beyten fihi kelbun vele suratun. Melekler içinde resim ve köpek bulunan eve girmezler. Şimdi bu hadis bazılarının tabi inkar ettiği bir hadis. Bir ara Zekeriya beyaz. Bunları inkar ediyordu. Zaten sapıtlı, tescillidir. O yüzden bunu gündeme almanın, konuşmanın bir mantığı yok. Hadis Bukhari ve Müslim'de geliyor. Biz buna iman ediyoruz. Demin de dediğimiz gibi Allah Resulü'nden gelen sahih tüm rivayetlere bizim imamlarımızın, selef önderlerimizin, sahabe tabi ve tebe tabi ve dört büyük meslek imamlarının iman ettiği gibi doğruluyoruz. Bir başka hadis İmam Müslim'e rivayet ettiği, La teschabu al-Malaikat e, rufqa فيها kâlâm ve Melekler aralarında köpek veya çan bulunan yolculara eşlik etmezler. Buradaki çandan maksat hani Hristiyanların çanları. Buna benzer çanlardan birlikte kafilelerde yer almazlar. Yani melekler bu gibi yerlerden kaçınırlar. Bu üç tane şu an bu çerçevede bildiğimiz ancak deminki söylediğimiz Zeynal kardeşimizin sorduğu soruya göre de meleklerin saçları açık olan e, bayanların olduğu yerlere girmesini iddia etmek çok büyük bir yanlışlıktır. Büyük bir haksızlıktır. Zaten şer'i bir delilde bu konuda yoktur. Evet. Hocam e, hadiste resim ibaresi geçiyor da resim bu yani şimdi için çekilen... Bundan bundan maksat elle elle yapılan suretlerdir veya fotoğraf makineleriyle çekilmiş olanların da evlerde duvarlara asılması da doğru değildir. Yani bizlerin böyle bir sureti fotoğraflarımıza e, duvarlarımıza asmamız doğru değil. Anlatabildik mi? O halde el suretleriyle yapılan olsun veya fotoğraf makineleriyle olsun duvarlara asmak, odada bulundurmak doğru değil. Melekler bu evlere de girmez. Köpeklerin olduğu evlere de girmez. Ancak bir Müslümanın bir resim çektirmesi ve ihtiyaç halinde veya bir davet yolunda, bir tebliğ yolunda bu meşrudur. İmamlardan bazıları bu fetvaları vermişlerdir. Peygamberin maksatının oradaki elle yapılan suretlerin haramlığına dairdir. Bu konuda başka alimler de yani fotoğrafla e, fotoğraf çektirmek yani özellikle makineyle fotoğraf çektirmenin de caiz olmadığını da söylemişlerdir. Bu konuda iki görüş vardır. Ve bu konuda herkes İstediği görüşü alabilir. İki tane görüş eğer selefin dairesinde ise bu konuda sakınca yoktur. Üstelik bugün hani benim çok iyi bildiğim resme karşı olan nice alimlerin bile bundan kaçmadıklarını ve e, televizyonlara çıkarak video görüntüleriyle sohbetler, dersler verdiklerini, mescitlerde dersler yaptıklarını görüyoruz. Bizler zaten izliyoruz, müşahede ediyoruz bu davet yolunda, tebliğ yolunda bunlar önemlidir, gereklidir, tanıtımlar açısından hayırlıdır. Çünkü sizi görmeyen, tanımayan insanlar kim olduğunuzu bilmediği müddetçe size güven ve itimat duymazlar. Tamam mı kardeşim? Şimdi geldik. Evet, devam ediyoruz. Ee, köpek ve resim olan eve girmezler dedik. 13. maddeyi bitirdik. Şimdi hemen 14. maddeye geçeceğiz. Evet, sünnet ve cemaat Allah-u Teala'nın melekleri görmemizi engellediğine inanırlar. Bu sebeple de biz onları gerçek suretlerinde göremeyiz. Ancak allah Teala bazı kullarına onları göstermiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı Allah'ın onu yarattığı gerçek suretinde iki defa görmüştür. allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. An olsun ki onu Sitzeturmün tağının yanında önceden bir defa daha görmüştür. Necim 13, 14. Arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir mecnun değildir. An olsun ki onu Ceprai'de apaçık ufukta görmüştür. Evet. Nekbir, Güzel. 24. Yani bizler henüz Sünnet ve cemaat takidesine göre. Müslümanlar olarak görmemiz mümkün değil. Şu an insanların melekleri görmeleri mümkün değil. Bir ara Kabe'nin üzerinde bir suret belirtmişlerdi ve ona da bir beyaz, bir nurani bir suret vermişlerdi ve bunu da bu işte melektir diye insanların da gözle gördüğünü iddia etmişlerdi. Bu Facebook'ta ve bazı internet sayfalarında yer almıştı. Oysa bunun aslı olmadığını bugün daha sonra Amerika'da bir takım çalışmalar yapanlar bile itiraf ettiler. Bu Montajdır demişlerdi. O halde insanların melek suretlerini görmeleri mümkün değil. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam görmüştür iki defa gerçek suretinde. Gerçek suretinde. Bir de gerçeğin dışında görmüştü değil mi? Mesela işte Cibril insan suretinde geldiğinde görmüştü. Peki bu görmüş olduğuna dair delilimiz ne? Kur'an'da deminde okuduğumuz ayetler. وَلَقَدُ رَاهُ نَزَّةً اُخْرَى اِنْدَ سِتْرَةٍ مُنْتَهَى Andosun ki onu yani o Cebrail'i Sırat'ın Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü Allah diyor. Yani Cebrail'i Muhammed Aleyhissalatu vesselam gördü. Necim 13 14. Bir başka ayette Rabbimiz ve men sahihu kun bi mecnun ve laqadara obbil ufuqil mubi. sahibiniz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve bir mecnun değildir. Biliyorsunuz müşrikler Peygamberimizi iftira atıyorlardı. Söylediklerinin sapıklık ifade ettiğini, delilik ifade ettiğini yerinde olan bir insanın atalarına böyle karşı çıkmaması gerektiğini söylüyorlardı. Ama Allah Resulü ne bir sapıktı ne bir mecnundu. Tarih boyu Resulü'nler ve davetçiler bu iftiralara maruz kaldılar. Ayetin devamından dosun ki onu Cebrail'i apaçık ufuktan görmüştür. Yani tekvir 22 ve 23. O halde bu maddemiz 14. madde yani insanlara görünmezler ve bu maddeden sonra da şimdi 15. maddemize geliyoruz. Yani son paragrafa ulaştık kardeşler. Evet Doğancığım. Yani e, hadislerde Allah Azze ve Celle'nin dilediği insanlara, dilediği melekleri gösterdiğine dair dahi yubayetler oluyor yani. Evet. Mesela bir insan, bir Müslüman değer, bir Müslüman değer ettiği bir melek karşısına çıkıyor yani misal üretinde. İşte sen onun yanına niçin gidiyorsun? Ben onun yanına Allah için gidiyorum. Allah rızası için gidiyor. Sevdiğim için gidiyorum dediğinde, de. Evet. Söyle ona diyor ki yani. Bundan dolayı sana eciz vardır yani. Evet. Öyleyse küçük bir maletler. Evet tamam. tamam. Devam ediyoruz şimdi paragrafta evet. Olduğu gibi. Ehli er sünnet ve cemaat meleklerin pek çok sınıfa ayrıldığına iman eder. Evet. Bazıları arşı taşımakla, bazıları vahiy ulaştırmakla, bazıları dağlarla görevlidir. Bazıları cennetten, bazılar cehennemden sorumludur. Bazıları kulların iyi ve kötü amellerini tespit etmekle, bazıları müminlerin, bazıları kafirlerin ruhlarını kafsetmekle, bazıları da kabirde sonu, sormak soru sormakla görevlidir. Onların içinde müminler için istiğfar eden, onlara dua eden ve onları selamlayanlar olduğu gibi ilim me meclislerinde ve zikir halkalarında hazır bulunup oradakileri kanatlarıyla kasaranlar da vardır. Yine onların bazıları insanla beraber olur ve ondan hiç ayrılmaz. Bazıları her gün kulları hayırlı işler yapmaya çağırır. Bazıları müminlerin dualarında amin derler ki bu sayede o dualar kabul olmaya daha layık hale gelir. Yine meleklerden bazıları salih kulları yumaye eder ve onların sıkıntılarını giderir. Bazıları salih kulların cenazelerinde iştirak eder, bazıları müminlerle birlikte savaşır ve onlara Allah düşmanlarına karşı cihatlarına destek verirler. Meleklerin bazıları kafirleri lanet etmek ve onlara azap indirmekle görevlidir. Bazıları da Mekke, ve Medine şehirlerinin canın oralara girmesine karşı korumakla görevlidirler. <gülüyor> Meleklerin bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere sadak ve dua eder. Onlar için Allah'tan bağışlarına gülerler. Bazıları da ümmetinin selamını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırırlar. Evet, son maddemiz 15. madde Allah'ın yüklediği görevleri vardır ve bu görevler Çeşit çeşit biliyorsunuz kimileri cennetin bekçileri, kimileri cehennemin bekçileri, kimileri vahyi ulaştırmakla, kimileri arşı taşımakla görevli melekler, kimileri iyi ve kötü amelleri kiramen katibin olarak yazmakta, kimileri de münker, sorgu melekleri olarak bilinmektedir. Burada hatırlatalım yani Doğan hocam yani insanların gördüğü o melekler karşılaştı gerçek suretteki melekler değildir. O başka suretteki meleklerdir. O halde bu görevlerine baktığımız zaman bizler yani onların çeşitli salih Müslümanları, muvahhidleri, mücahitleri koruduklarını da görüyoruz Allah'ın emriyle. Yine bazı cenazelere iştirak ettiklerini, yine kafirlere karşı savaştıklarını, Müslüman ordusunda yer aldıklarını, bazı kafirlerin boyunlarını vurduklarını değil mi ilim meclislerine geldiklerini müminlere salat ve dua getirdiklerini ve Mekke ve Medine şehirlerini koruyan deccalin fitnesinden arındırmaya çalışan meleklerin olduğunu bile gelen sahih hadislerde rivayetlerde görüyoruz. Şimdi biz bütün bunların hepsinin delillerini hadisler ışığında tek tek tek tek incelemeye kalksak bu zaman dilimi içerisinde değerli kardeşlerim bunlara değinmemiz mümkün değildir. O halde meleklerin bazılarının da ee, Müslümanların e, salat ve salam getirdiklerinde Peygamberimize ulaştırdıklarına dair görevleri olduğunu da öğreniyoruz. Toplam 15 maddede kardeşlerim meleklerin görevlerini ne yapmış olduk? Sorumluluklarını veya ne diyelim ilkelere, müminlerin meleklere iman konusunda bilmeleri gereken ilkelerin üzerinde durmuş olduk. Ben kısaca yeniden bir hatırlatayım bakın birinci maddemiz neydi kardeşlerim? Varlıklarına iman olacak, vacipti. Varlıklarını ikinci madde inkar etmek küfürdü. Üçüncü maddemiz meleklere icmali ve tafsili olarak iman edeceğiz. Dördüncü, Kur'an ve sünnetin vasıflandırdığı gibi vasıflandıracağız. Beşincisi, Allah subhanahu ve ta'ala onları nurdan yarattığı ve mükerrem kullardır. Altıncısı, hayali gizli varlıklar değildir. Yani hayali üretilmiş bir varlık değildir. Biliyorsunuz bazı sapıtlar var medyatik. Cennetin ve cehennemin de hayali olduğunu iddia ediyorlar. Meleklerin de hayali olduğunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki cennet yani aslında kafada tasarlanan bir bahçe. Yani o yüzden dikkat ederseniz Youtube'da veya bir takım internet sayfalarında bu gibi sapıtların iddiaları çoktur. Cennet ve cehennem haktır ve yaratılmıştır. Adem aleyhisselam dünyaya gelmeden önce cennet vardı ve cennette idi. Yani hayali olan bir şey hiç olur mu? Böyle bir iddiada bulunabilir mi? Bir insan bir yerde mekanın cismen varsa onun hayali olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla bu iddialar kardeşlerim batıldı. Altıncı maddeyi bitirdik. Yedinci madde heybetli ve kanatlılar olduğunu söyledik. Sekizinci madde Allah'ın ordularıdır ve çeşitli suretlere girdiklerini söyledik. Dokuzuncu madde erkeklik ve dişilik vasıfları olmadığını söyledik. Onuncu madde yemez içmez uyumaz dinlenmez ve yorulmazlar dedik. 11 maddede Allah'a itaat eder asla isyan etmezler dedik. 12 maddede Allah Allah subhanahu ve teala'nın bildirdiğini bilirler kayıptan haber veremezler dedik. On üçüncü madde köpek veresim olan eve giremezler. On dört insanlara görünmezler 15 Allah'ın yüklediği görevleri vardır o görevlerinde üzerinde durduk. Şimdi ben şöyle bir soru sordum ve bu sorumu da sizlere yeniden yöneltmek istiyorum. Meleklere iman konusu, imanımıza ne katkı sağlar? Yani biz şimdi meleklere iman ettiğimizi söyledik ve meleklerle alakalı bilmemiz gereken temel ilkeleri, maddeler halinde 15 maddede toparladık, arz ettik. Peki yani bu meleklere iman etmemiz, imanımıza ne katkı sağlar? Neden böyle bir iman etmek gerekti? Bu konuda birinci madde olarak yine şematik olarak çizmişim ben. insan meleklere iman ettiği zaman Rabbinin azametini anlar. Onun büyüklüğünü görür. Çünkü meleklerin gücü, kuvveti değil mi? Allah'ın orduları olması, Allah'ın emrini yerine getirmesi, ve itaat etmesi böyle güçlü varlıkların elçilerin Allah'a bu düzeyde yani itaat etmesi sözünü dinlemesi o zaman bizim o meleklere bu şekilde iman etmemiz Allah ve teala'nın azametini ve yüceliğini kavramamıza anlamamıza iman etmemize vesile olur yine ikinci maddede topladım imanımız arttırır yani madem ki böyle bir melekler var imanımız artar güçlenir onlar taat ediyor, emrini dinliyor, iyilikte bulunuyor. O zaman bizim imanımız artar. İmanın artması amelin artmasını getirir değil mi? Çoğaltır. iman. biliyorsunuz azalırsa isyanda, günah da ne olur kardeşlerim azalmaya başlar. İman artar ve azalı bu bizim akidemiz. Üçüncü maddede insanı her an gözeten meleği binmesi kendisini haramdan sakındırır. Kiramen. Katibin değil mi? O zaman meleklere iman konusu takvayı arttırır. Haşyeti arttırır. Günahtan sakındırır. Değil mi? Günaha adım atmaktan beni alıkor. Dördüncü madde onların taatını görünce yani itaat ettiğini görünce salih amellerimi arttırmayı düşünürüm. Allah'a olan muhabbetimi arttırırım değil mi? Haşyetimi arttırırım. Melekler Allah'ın azameti önünde böyle bükülüyorlar, secde ediyorlar, dua ediyorlar. O zaman bizlere yakışan nedir? Allah subhanahu ve teala'ya melekler gibi biz de onun bir kuluyuz değil mi? Ona itaat etmeniz, sanih amellere yönelmeliyiz diye bir düşünceye ne, yap ne yaparım? Yönelirim. Beşinci madde onların saygısı ve takvası bize de Allah'a karşı saygılı olmayı öğretir. Meleklerin Allah'la olan alakası değil mi? Alakası ve güçlü alakası bana Allah'la alakamın güçlü olmasını öğretir. Doğru değil mi? Eğer benim alakam güçsüzse, zayıfsa, o zaman meleklerin bu alakasının güçlülüğünü görünce kendime hesaba katarım. Necati kardeşim derim ki ben ne kadar zayıfım. Tıpkı hani biz bazen alimler görürüz, e, sanihler görürüz, böyle takva ve haşyet ehli görürüz. E, nitekim son günlerde gördük. Kardeşler e, Fransa Strasbourg'dan kalkıp, buraya kadar geliyorlar 3300 kilometre ve onlara Fransa'daki kardeşlerimiz gülüyorlar yani ya ne yapıyorsunuz siz akıllı değilsiniz ki araçla nereye gidiyorsunuz bu kadar kilometre yani elinizde topladıklarınız ne ki ama onlar bir damla olsa okyanusa değil mi bir şeyler götürmek istiyorlar mağdur aç susuz sefil insanlara ve elhamdülillah yolda çok güzel şeyler yaşıyorlar. Buraya geliyorlar, buradaki Müslümanların hallerini görünce biz diyorlar iyi ki gelmişiz yani. İyi ki gelmişiz yani. Elhamdülillah ki buralara kadar geldik. Ancak oradaki Fransa'daki kardeşlere bir cümle söylüyorlar. Çok önemli çarpıcı bir cümle. Bizim elimizden bu geliyor. Yani biz Müslümanlar bir muzdariplik yaşıyoruz. Bir hüzünle keder içindeyiz. Müslümanların kanları dökülüyor, canları alınıyor, namusları çiğneniyor, evleri, barkları, mescitleri tarumar ediliyor. Esed ve Rafizi İran kafirlerinin ellerinden dolayı biz ancak buna gücümüz yetiyor. İki aracımıza biniyoruz. 900 kilometre Fransa'yı, İtalya'yı 900 kilometre aşıyorlar, denize geliyorlar, gemiyle oradan 700 kilometre Yunanistan'a geçiyorlar. Oradan da 500-600 kilometre Yunanistan'dan Türkiye Kapıkule sınırına geliyorlar. Oradan da belli bir kilometre 700-800 kilometrede kilise Antep'e kadar geliyorlar. Ve burada görevlerini bitirip Elhamdülillah deyip dönüyorlar. Yani biz burada bu insanların azmini görünce kendimizden utanıyoruz. Bir ekmek bile vermeyenler var belki utanması lazım. Bir çorap bile vermeyen varsa utanması lazım. Ya bu Müslümanlar oradan kalkıp geliyorlar, kardeşlerini düşünüyorlar, üstelik hallerini ben kendim gördüm yani yaşantılarını. Gerçekten ben şahsım kendim utandım kendimden. O kardeşlerimin halleri bana çok şeyler öğretti. Dolayısıyla bunu da bu amaçla örnek verdim. Nasıl meleklerin azameti, yüceliği, büyüklüğü ve Allah'a olan taatları ve isyansız halleri bizim imanımızı ve takvamızı, salih amelimizi arttıracak İsa'lih müminlerin de ameli, takvası ve ilmi ve gayretleri ve mücahitlerin üstün direnişleri de bizlere yol gösterecek. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta kitaplara iman bölümüne değineceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşfedu ennâ ilahe illa ente ve estağfuruka ve etubu ileik. <gülüyor>